Selamü alâ seyyidi'l-evvelîn vel-âkırîn Nâhîn ve âlihi ve sâkkîhîn ve mântel-ehûd-i isrânîn el-râînîn ve tâyyûnîn ve tâhîrîn Sallâ dâdu fa'lâni seyyûh-el-i isrân fe'înne afdala'l-hadîs-i kitâbullah feafdalal hüdil hüdil aleyhi ve ve bil ilkünle delaleti esahid olanlar ve insanın mutsizliği anlayışı sallama ve aleve sallama, ona göre, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, inşallah, Ağız ve mübarek konuşturan kardeşlerim Allah-u Teala Hazretleri kimin güvene ağzı olsun İlal-ı Ahretin her türlü hayu ellenlâh Muratlarımıza, dileklerimize naim eylesin Cennetine, zemaline Ümmet-i Muhammed kardeşlerimize de ümürlüğü ararak rahm eylesin Hastalarımıza, şifaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerini okuyacağız. Allah nasip ettiği kadar rizah edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve rizahına geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, bağladığımızın, milletimizin, nişanesi olmak üzere ruh ve tatile bizden hüdü'yü Kur'an diye ve onun âlına, ashabına, etbaına, akbalına, saadat ve neşadilik ve eminimizin ruhlarına Şüneyi, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin ruhlarına hals beldemizin medan-ı miktarı Ebu Ebu El-Ensari Burada devlet eden Fatih Sultan Mehmet Han kendini cani ve ölüsünü bile dalel gömüyorlana, şimdi İslam diyarını fetheden eden tahirleri şehitlerin gaziilerin cahillerini ruhuna, buradan yakından. Bu dersi dinlemeye gelmiş olan burada toplanmış bunlar siz kardeşlerimin ahirete geçmiş bütün Müslümanın geçmişlerinin ruhlarına olsun özgür şahid olsun makamların yüksele olsun Allah Teala Hazretleri, onlardan da bizlerden de hoşlukla razı olsun diye bir fatiha 3 İhras-ı Şerif o bir ruhlarına hediye edip öyle başlayalım yazılmış olduğunda birkaç haftadır İnneşşeytane diye başlayan hadisi şerifler peş peşe gelmişti. Hep şeytanla ilgili mevzular konuşulmuştu. Bugün Vânid-i Ahar'ımız kitabımızın 103. sayfasının birinci hadisi yine, o sıranın devamı olarak şeytanla ilgili ama Ondan sonraki hadis-i şerifi artık başka bir süreye geçiyor, başka bir konuya geçiyor. En sonra da biraz daha aşağıda hep ile ilgili hadisler. İnnes sadakada, innes sadakada diye onlar devam edecek. Birinci hadis-i şerifi Febu Hureyre radiyallahu ahten rivayet etmiş raider. Efendim e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, اِنَّ الشَّيْتَانَ نِيذِنَّ دِلّٰهِ Şeytan, bir kişi, bir gördü mü karşısında tek bir insan, ona kasteder, eder, ona bir efendim, gözü keser, ona bir saldırırtmak ister yani. Bir kişi çünkü. Tek kişi gördü ona bir heveslenir. Kasteder yani sardıcı zarar görecek yani e, dil keser. Yani millet bir isteğin iki kişi de gözcü keser İki kişiye de kastetmek ister. Ha Bu iki kişi ben çok değil ben bunların aklından gelir bunları aldatırım, kandırırım, zorla sokarım diye iki kişiye de kasteder. Hızlıca bunu serse ara toplu iki daha fazla olursa üç kişi olur mu? yem yehîn yu yem yehîn dehim artık üç kişiye gözü kesmez onlara saldırmaz, onlara kast edemez bu neyi gösteriyor müslümanların cemaat halinde olmasının faidesi gösteriyor yalnız gördün mü şeytanın hücumuna maruz tehlike altında topu hücumda Efendim Ama Üç kişi olabildiler mi Bir araya geldiler mi Bu tehlike Kalkıyor, şeytan o Üç korkuyor Üçüm bir araya geldi mi O cemaati sardırmaya cesaret edemeye Demek ki En aşağı Grup olarak üç kişi olmak lazım Mümkün olduğu kadar Karabalık olmak iyidir hep durmamağa çalışmak lazım, iki kişi durmamağa çalışmak lazım. Mekinse en aşağı üç kişilik bir grup vermesi lazım. Şimdi kadın geldim diyemesi bana dersi de dinleyen kadınlar kıskınlar. ne <gülüyor> yandı. Kocası vefat etmiş, kadın gelsin. Yenge mahallesinde oturuyormuş. Bir oğlu vermiş ona, bir dahaki hafta gelsin, yöneyim dedim, tanışarım dedim, oğluyla. Komşuna tezdit ediyorlarmış. Sen Müslümansın, başını örtüyorsun, mütödeydin, hanımefendisin, seni bu mahallede yaşatmayacağız, çıkıp gideceksin burayı, mutlaka terk diyorlarmış. Ve hangi demokrasya, hangi hürriyet filan, hepsi hikaye. Yani, kuvvetli oldular mı, Azıtıyorlar. kuvvetli gördüler mi o zaman kaçıyorlar. O halde ne lazım? Müslümanların kuvvetli olması lazım. Şimdi yayla muhabbetinde başka Müslüman mı yoktur? Ne tanımlıyordur. Müslümanların tanışmaları neresindir? En kolay Ben bir mağduraya gittim, orada Müslüman arıyorum. Ne lazım? Cehaneli dersin. Bir dakika vakit namazını camide kurarsın etrafına bakılırsın Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah tersin İlahi Efendi ile tanışırsın Hocam dersin benim şöyle bir arzum var diyorum yurtum var Kumağına yerleşmek istiyorum bilmem ne İlahi Efendi sana yardımcı olur Mevzu Efendi yardımcı olur Cemaatten birileri yardımcı olur Bir hayat ettiğiniz sırada bir namaz vakti birlikte diyoruz ki Şurada bir mücadele Hadi gidelim Gidiyoruz davaz kılmak. E, orada hoş geldiniz diyorlar bize. E buyurun şey çay içelim, yemek yiyelim, bizlere buyurun diyor. Odan tanımıyorsun ki sen, olsun. Caniye gelmiş ya, seviyor. Ben ona itibar ediyorum, o bana itibar ediyor. Yani bu hırsız mı, hırsız mı, yüksür mü, anarşist mi, bana zorundakılır mı, demiyor. Caniden görünce, Bakıyor Sakallar, bakıyor Malazga gelmiş, dedi, bugün birlikte gidelim. Eğer seni tanımıyorum, nasıl tanışırız ya? Ne yapacaklar? Başlar, böyle başlardan tanışma diyor. Ha, hiçbir şey olmazsa insanlar camide buluşurlar. Yeni bir cephe gittiniz, taşındınız, varcısınız camide gidersiniz, selamünaleyküm ben böyle cephe yeni taşındın filan bir sokep, en filan bir Üçüncü katındayım, hemen tamam. Aşetimler vardır da İzledim, size diyelim, siz bize gelin, size gelelim, siz gelin ve bu hadde olur, tanışacak olur. Yani şimdi bu yerde Mahallesi'nde bu Dil Hanım Efendi'ye destek olacak başka arkadaş yok mudur? Geldi. Gelde Mahallesi'nden nerede ben beni bilmiyor. Gelde burada dedi. İslam'ın bir şey kentleriyle kaçırdım evden. Eskiden İstanbul'un her şeyini bilirdim, sokak sokak. Benden sokak köprünün altından çok şeyler geçti, ben 27 sene Ankara'da kalınca İslam'ın <gülüyor> kentlerini bile şimdi, hepsini bilemiyorum. Orası neresi diyorum. Şu, şu falan yer diyorlar, o söylediği yerde bilmediğim için geri anlayamıyorum. Onun filanca sonun arkasında diyorlar, öyle bilmiyor mu ki? <gülüyor> Şimdi yardımın, tamam. O zaman bir dahaki veya işte şimdi o hanım tanışsın yani. Hanım tabi camiye deyilemez de, şu adresi dinlirse tanışırlar falan, sizin hanımlar giderler. Biz buradayız korkmayın, destek alırız derler. Yani öyküler tutmayacaklar, tutmayacaklar. El kendilerini ödediremasın, mahallese Mahalleyse, kimdense yani zorbalık oluyor. Heh, öyle ister olsun ister olmasın Müslümanlar cemaat halde yaşayacak. Cemaat rahmettir, sevaptır, bereketlidir, faydalıdır. Efendim ayrılık ayrılık, feladır, zararlıdır. Bu çok kesin. Çok kesin bir hakikat yok. Onun için her yerde toplulu görmeye çalışacağız. Hala bir insan zaman bir sevap kazanıyor, cemaatle kıldığı zaman mahalle camiinde kılarsa 25 kat sevap kazanıyor, cemaat namazı kılınan camide namaz kılarsa 50 kat sevap kazanıyor. Dağın başında namaz kılacağı zaman kendi başına namaz kılarsa bir sevap kazanıyor, özel okuyup kahvet namaz kılarsa efendim, Artık meleklerle de geliyor, derinleyen varlıklar, neler varsa kurplar, kuşlar, ağaçlar, dar, taşlar, teklanlar ve buna sevabı elde ediyoruz. Ne yapacak yani, ezan bir kayarın dışında. Belki yoktur kimse ama onun için okuyacak Allah'ın görüneyen varlıkları da vardır. Elbiyası vardır, ricamil kalp vardır, Efendim, melekler vardır, daha nice, nice şeyler okuyacak yani ne ezanı, Allah'a etler diyecek, eşelerin la illallah diyecek, eşelerin la muhamdadan resulullah diyecek, onun dereketi oluyor ve yalnız durmayacak. Burada üç kişiye şeytan saldıramaz dedi, başka hadis içerikte beş aile duruyadır. Toplandılar, onların toplu camas kılması lazım, ezan okuması lazım, khanet kilitmesi lazım, cemaat kılaması lazım. Aksi takdirde şeytan öyle hakim oluyor, ihtiyaçları oluyor, öyle istila eder diye evlamlarımızın bildiriyor. Demek ki 5 kişi olduklarını halinde kılacaklar, 3 kişiden de aşağı düşmeyecekler. Seyahat ediyoruz, evet, hadi bakalım beraber gidelim. Bizim eski yaşlı İlhan'dan kimseler vardı ve şuan gider. Bir yere gideceğiz. Bir arkadaş bulur kendisine, bir iki arkadaş bulur. Ben Edirne'ye gidiyorum, gelir misin? Karımsan eder. Şerif'i beraber seyahat edelim, yalnız gitmez arabası ile giderler, beraber giderler. Neden? 3 eh, kişi oldu mu? Bereket oluyor. Şeytan, gayret edemiyor, saldıramıyor. Buna dikkat edin. Yani, sizin topluluk halinde olma, cemaat olma, cemaat teşkil etmeye, cemaate katılmaya, cemaatten ayrı düşmemeye gayret edin. Şimdi o, o amelin efendisi ne zaman vefat etmiş bilmiyorum. O mahalleye geldiği zaman o mahallenin camisine gidecekti, tanışacaktı etraftan, dostlar edinecekti, kendisi vefat ettiği zaman arkada tek başına kalmayacaktı kadın. Yani hepimizin omuzunda bu sorumluluklar. var. Bulunduğunuz semte gideceksiniz camisine, şemalıkla tanışacaksınız, harılarla tanışsın diye Teşhük edeceksiniz, hanımlar da birbirleriyle karışacaklar. O mahallede bir cevaat olacaksınız. Bu olmazsa şeytanın efendim sağ kurmayı gözledi, gözle kestildiği, kastetmek istediği hedefler oluyorsunuz. Onun için topluluğu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz dinimizde de emrediyor. Efendim topluluğa gayret edin, topluluğa gayret edin. Nereler çok korkuyordursanız, o kadar o kadar biliyordur. Neredeler kavga kalıkla namazı kılarsanız, namazımızın sevabı o kadar çok olur. O bir de camide namaz kıldım, yedi kişiyle kıldım. Tamam, cevap namazı. Kılımız selamımız var. Ama en iyi arkadaş dedi ki, yok ben de istasyon caddesi cami, yani dedim en aşağı 200 kişiydi, dedik kişiyle Aa, kişiyle kılınmamazım. 200 kişiyle kılınmamaz, 7 kişiyle kılınmamazdan daha sevaplıdır. Onun için şey yapmak lazım. Kalabalık, kalabalığın kaydız var. Çok alırsa daha iyi. Ama ve tabi kimlerle bir gelecek, kimlerle bir Takva ehli kimselerle bir araya Yani dinden kimselerle bir araya geleceksiniz. Mitedillim, ihlaslı, Allah'ın yolunun yerine çalışan, oturduğum kalktığım, konuştuğum zaman sana faydası olacak, sana dinini hatırlatacak, mübadete hatırlatacak, ibadeti yapmakta yardımcı olacak kişilerle ahdab olmak lazım. iyi insanlar, yani mesela kötü bir insan ahdab olursa insan, onun söylediği de olur. Kötü insanlar ki, gel bu akşam felekten bir gece çalalım, var mısın? E falan yok. Ziyaret, ben sana esna gel gidelim, beraber kafayı çekelim. Paran yok, ben esna alırım ya arkadaşlar öyle değil mi? Ama senin değil. Senin onu da mı şey yapacak antlaşırken? Sen mi yapıyorsun? Sen kandırıyorsun onu. İlah hissettiriyor. Kötü arkadaş. Yak bir sigara. Teşekkür ederim abi. Yak ya. Hedayamat lazım böyle ya. ya. Palm, ne. Al bununla. Vesaire ay yak çok pahalı. Nerede baydolur bu kokulu filtreli. Uzun boylu, sünç saç, bilmem ne. Diyor ya. ya. bir para tanesi. Bir tarafta şubeler var, önden paraya bölersen bir tanesi bayağı bir para, bayağı bir fedakarlık yapıyor sana. Hmm. Böyle ya da bunun yerine başka bir şey almanı şuradan desem yine bile o para. Allah da veriyor dedi ya. Ya birisi benim de, ne yapıyor? Onu sıhhatinden ast diyor. Para da dışarı gidiyor. Bir Bismillah seyirciliyorsun ama bile dışarı gidiyor. Yani aynı şekilde para, para Allah'ın aldığı gidiyor, koydu ya. Efendim Kemal katan Kovraya gidiyor veyahut onu reklam eden insana gitmiş oluyor. Ben yani o arkadaş değil. Yani insan arkadaşlık edelken arkadaşını seçerken bir insan seçmezse sonra kendisi çok zarara öreyebilir. Çok pişman olur. Dünyada da ahirette de çok zararını gelebilir. Zaten öyle kötü, duyuluyor arkadaşlar. Sonunda efendim defa da insan. göstermezler insanlara. اَلْاَخِلَّا اُلْيَوْمِنْ مَعْضُونَ لِبَعْضٍ عَدُولُونَ اَلْمُتَّقِيلُ Acet müttekiler birbirleriyle arkadaşlıklarını sağlam devam ettirirler. Ahirette de birbirleriyle ararlar. Benim bir kardeşim vardı hali ne oldu diye orada soranlar. Ahiretteki atlatlıktan hepsi yok olur gider de efendim Acayip müttakillerin ahval tutmayı devam eder. Demişim müttaki insanlardan, takdir edilen insanlardan, mübarek insanlardan hançin talebiler edilip, onlarla birlikte beraberlik kurmak lazım, mahalle kurmak lazım. Efendim köprüleri kurun, efendim inşaatları beraber yapalım. Mesela ben geçen gün birisine sordum, nerede oturdu Palanca semtli. E benim ona biraz anayışıklar yok mu? Biraz böyle aygıt ki çetemek insanlar, mafiye insanları yok mu? Yok dedi karşımızda filanca rakı falan filanca hocanın dedi. Etrafında hep onun hemşerileri varmış diye. Ah oh dedim tamam. Ha haklıdır. Ha, ha, ha, ha. Neden? E iyi insanlar küle vermiş oldu da onlarla haklıdır. Kötü ha, insanlar ha. olsaydı Başka türlü alabuz olduk, korkardık, endişeyi edelim dedik. Ama iyi insanlarla arkadaş olun, iyi insanlarla cemaat teşkil edin, şeytan söyle kast edemezsin. Dünyamız, erdeminiz, iyi gelsin, başınız günç olsun, gelinmiş, rahat olsun. Bugün Ankara'da bir mahallemiz var. Efendim, beş tane, 72 dairelik grup yaptık. Bir numaralı üyesinin yanıdan duman bu numaranın üyesinin ilk aidatını Rahmetullahi'la hezanız çıkarttı bilmadan o verdi onu şey kurduk özel sitesi diye bir site kurduk 52 çarpı 5 360 hanenin etrafı duvarla çevrili camisi olan, çocuk parçası olan yeşilliği olan, park yeri olan güzel bir şey oldu çok paydasını görüyoruz. Adam Amerika'da iş icabı 6 ay kalması gerekiyor, kalk kıyamet edilir, çocuk çocuğu orada rahat. E, tane müşterilerin arasında rahat oluyor. Kendi ağaçta kalmıyor, aklı da kalmıyor. Orada en çok çocuk geceliğinde zarar görürme, hırsız görürme, hırsız müşterileri sardırır mı, ben dememiyor. Neden? Mütebirliğin ailelerden boz, Efendim mahalle etrafı çeviri bir mahalle kurmuş olduğu için bu da var. Bu ne özel şeydi? Başka var. Böyle de olması lazım. Mahattur. Hem şeytanlardan uzak olun, hem de kötü insanların tepedisinden korunmuş olun. Mesela ikinci hadisi şöyle: İmle sakkat alimata, ne tunka min şerri cehenneme. فَتَهْلِي بِهَا سَنْ اِنْ Aman, مَا تُفْلِي لَا karalika Tehlike'i yapmış. Bu ikinci hadis şeydi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Büyük muazzam taş Kaya Muazzam bir kaya Efendim Cehennem'in uçurumunun kenarından atılıp 70 yıl aşağı doğru giden kaya aşağı doğru gidiyor. Bir saniye geçti, bir saniye geçti, bir takım geçti, bir saat geçti, bir gün geçti, bir ay geçti, bir yıl geçti. Gidiyor. Kaya hala aşağı gidiyor. 70 yıl aşağı doğru giden kaya daha gibini bulamaz. Bu gösteriyor? Cehenninin, babanın korkuşmanı gösteriyor. Uçurumlarının derinliliğini gösteriyor. Azabının ne kadar çok olacağını hissettiriyor insana. Vay dedirtiyor, Allah dedirtiyor, aman dedirtiyor. Yani ben bu cehenneme düşmeyeyim dedirtiyor. Cehennemler, Allah-u Teala Hazretleri mahşer günü. Yani kullar Allah'ın dirağında haşrolacaklar, toplanacaklar. Mahkeme-i Kübra kurulacak. Kullar hesabe çağrılacak, şahitler konuşacak, şahitlerin kimler olduğunu geçtiğimiz hafta da sorumuştum kimler kimler ne şahitlik ediyor? İnsanın arızaları gözü kulağı, etrafındaki eşyalar, ağaçlar, taşlar duyarlar, efendim, yer, gök, melekler nasıl şahitlik ediyor diye söylemiştim. Mahkemeyi kübra olacak. Cehennemite, cehennemesinin tenebatı atılacak, cennetlikler, cennete sıra birleşip varacaklar, tamam, tamam, Efendim? Öyle dediğim şey ki, zerre kadar hayır işleyen, bu işlediği hayrın ahirette hesaba görecek. Serre kadar şer işleyen bu işlediği şerrin ahirette cezasını çekecek. E bunların hepsini insanın böyle düşünerek aklını başına toplayıp cehenneme düşmemek için ne yapması gerektiğini hesaba katması lazım. Ehalin cenneti elden kaçırmamak için her türlü tedbiri burada alması lazım. Cennet var, evden kaçırılmaz. Kaçırılır mı? O fırsatlar, o nimetler, o devletler, o, o, o, o saadetler, o güzellikler kaçırılır mı? Kaçırılmaz. Efendim, şimdi yine e, cehennem var, işte o bahşer dilinde allah Teala Hz. Cehennem'e kez cehenneme atasın diyecek, Atılacak, atılsın diyecek, atılacak, atılsın diyecek, atılacak, atılacak, atılacak. Cihan yaratıldığı zamandan sonuna kadar milyonca hmm. nice nice insanlar geçti, çehmelikler atılacak. Allah kanal zekeri buyuracak ki diyor Kur'an kerimde. Helimtelekti. Neyler? Nekul dedi, cehenneme helimtelekti. Hmm. Öldün mü ya cehennem? Döldün mü? Tamam mı? Şansı ızzet var mı? Döldün mü? Diye soracak. Helmetle etti. Döldün mü? Şun tamam mı? Böyle türlü her günledi. Şöyle cehennemde biliyor ki daha var mı? Varsa gönder. E, hepsi alacağı anlaşılıyor. Yani bu bir taş uyanmıyor da, 70 yıl aşağı doğru gidiyor da, hala bilen dünyadaki şerinde hepsi alacağı anlaşılıyor hepsini alacağı anlaşılıyor. Onun için allah Teala Hazretlerine sığınırız. Allah-u Teala Hazretleri gündemizi cehennemden korusun. Cehenneme düşmekten korusun. Cehennemden azat etsin. Cehenneme akmasın, ateşlere yakmasın. Çinletine dahil edersin, davetine ertesin. Dolayısıyla uygun yaşamayı nasip edersin. Efendim? ahiretini o tehlikelerinden uzak eylesin. Dünyanın ahiretini her türlü tehlikelerinden uzak eylesin. Aziz vermekteyim kardeşlerim. Bizi şu dünya hayatının olayları, insanları, görüntüleri, sürücleri, zirnleri aldatıyor. Uyanıyor. Hadiseler uyanıyor. Küçük gayeler oyalıyor, Türk çocuğunu önlendirsen de o gitsin de ondan sonra da bilmem ne de vesaire iş oyalıyor. Eş oyalıyor. Efendim hanım düşünüyordu, bunu öldürdü. Asıl gerçekleri göremiyoruz. Asıl yapmamız gereken tedbirleri alamıyoruz. Asıl yapmamız gereken bir şey yapamıyoruz. İşin gerçeği bu. Onun için denilmiş ki en nasu niyâdın. İnsanlar ölüyorlar. Uyku da var, yok hocam, konuşuyorlar, gölleri açıp geziyorlar, olsun. Gerçekten gülemiyorsa uyuyor derler ona. Dersin ki sen birisi de, sen uyuyorsun, senin haberin yok, senin teziyahların, senin malların çalıyor. Senin kaselerin, kaselerin, o efendim, paraları aşırıyor, uyumuyorsun sen. Uyumuyor, bana da yani farkında değilsin demek. Farkında olmuyoruz. Cennetin cennetin külletine uygun şekilde onu kazanmak için aşk ile çalışmıyoruz insanlar genel yapısı böyle efendim cehenneminin tevhitesini anlayamıyor cehennemden de bütün imkanlarıyla çok böyle titiz bir şekilde kaçınmıyor neden? ee baksana sen gidelim gel şöyle efendim tekirdağ'a doğru şöyle bir görelim Doğaz üstünden şöyle, bugün pazar hala da güzel ya Efendim, askınlar azal ya, azal ya, azal ya Ama, e şimdi Gidelim bakalım Deniz kenarında, ben geçen de Dedim ki çırptandır şu sahibi bir öğledim Geceyim de ama, sarı yerdeyiz, yası namazını kıldık Siyaretimizi döküldük, arkadaşımızın elinde gece geliyoruz yani O ikiden sonra Buradan çıkıp da dağların yoldan, kapların oradan, ikinci köklere geçebiliriz. Ben dedim ki şu sahibi çöktendir, görmedim. Herhalde burada, efendim şimdi dünyanın boyasından sonra, aşağıdan gidelim de, çöküktü gördüğüm yerler, bakalım şimdi ne sorulmuş bir göreyim dedim. Sahilden, Boğaziye sahilden gitmeye başladım. Yani uyuyor ben uyuyormuşum, ben seni uyuyormuşum diyorum, ben uyuyormuşum. Bir şeyler arayalım yok mu? Neğer bazı yerlerde hayat gözü ölçüden sonra başlarmış. Neğer oraları böyle... Allah Allah! Bu adamlar, bu kadınlar ne kıyafet bunlar böyle? Nereden geldi bunlar? Paris'ten mi geldi bu modalar? Rus'ten geldi? Efendim nereden geldi? Nasıl insanlar bunlar? Giyinleri giyinlerimize benzemez. Halleri hallerimize benzemez. Dilleri bilen ya belen ama öyle diyemiyorum konuşmadı çünkü hiçbir şeyi bilen zemdin böyle bir konu yani çünkü kesinlikle hiçbirine var hal yer kazınar var hal ışıklar renkler açık saçık insanlar efendim etekmetik daha bilimlerde. Sırplar arkaya doğru açık vesaire. Erkekler bir türlü, kadınlar bir türlü, efendim çok ayrı bir alem. İşte bak, cehennemi hiç düşünmüyorlar işte. Hiç Allah korkusu ahirette cehenneme düşebilme ihtimali yok. O şeyler korkmuyor, güyahtan korkmuyor. İşi değişiyor. Kadın, kız, balsuz, bilmem, vesaire her şeyde var Gazinelerin öyle öyle izdihamlı geçemedik Arabalar böyle kalabalık. Artık öbür iş şey olduğu için taksiler öyle gelmiş güçlü famililer öyle gelmiş Efendim vesaire Bak, CHN'den e, korkuyor insanlar CHN'leri düşünmeyen insanlar CHN'den korkar Örtünüyor Efendim, lan ağzında, mu ağzında Dülham yerlere gitmiyor Sevaplı yerlere, sevaplı yerlere, sevaplı işlere geldi mi? Orada kendin elendiği, köyde zeytin işlerine geldi mi? Orada paranın haddi insanı yok. Bizim maaşlarımız ne? Sizin maaşlarınız ne? kazancınız, bir gece daha giyiyor, bir saat daha giyiyor da. Orada kim bilir? O oteller, o barlar, o pariyonlar, o tüm kızartmalar, sebaplar, gürlemeler, kim bilir? Yüz binlerden Unutuyorum mu? Dinlemiyordum. Yani ben ya iki de unuttum, ben bilmiyorum. Bizim zamanımızda bizim dedik ki çıkmıştı. Onları da biz Biz O <gülüyor> ikinci sınıftayken kartlı bu oyuşuklardı. On paralar da bizim zamanımızda. O 90 kuruşu et alıyorduk biz. Bir et alıyorduk. Yani şimdi nereden bileyim bunlar kaç milyon harcadım? Anlamıyor şeylerinden. Ama şundan haberim oldu ki. Cehennemden kökmeyen birahtarlar Cenneti düşünmeyen birahtarlar var. Kabirler var, kâhirler var, şakirler var, müşrikler var, var, var, sahoşlar var. Yani Bunlar bizim Hz. Adem'den kardeşlerimiz, insan insanoğlu, insan cinsi, ama yazık ki ahiretleri tehlikeye atıyorlar. Cennetin milletlerini kaçırıyorlar, önlerinden kaçırmak bölümünde gidiyorlar, cehenneme balıklara davıyorlar. Öyle gidiyorlar ve onlar öyle yapıyor, çok insan böyle yapıyor, çok insan böyle yapabilir. O ayrı mesele. Peygamber Efendimiz'in de Mekke'ye yetiştiği zaman cahiliye doğruydı. Çok insanlar kötü şeyler yapıyorlardı. Müslüman, başkası şu kötülüğü yapıyor diye ben de yapayım diyemez, yapamaz. Müslüman, Allah'ın emri ise onu yapar. Yasa neyse ondan uzak durur. Başkası o insan yapsa bile herkes yapıyor, ben de yapayım demez. Sıraklı bir iş hiç kimse yapmıyorsa bile ya bu benim azimim dar ya da koca bir takım otağın eğleniyor. Keyif, her şey yandığı yerinde, çarplar, çöpler, eğlenceler vesaireler hepsi yandığı yerde. Evet, bugün namaz kılacağım. Hiç kimse ağlamıyor. Her şey titrindi. Alanlarca namazını kılacağım o karadelerin arasında bulamıyor çünkü mesela tren, mesela bilmem meydan, bir toplantı, konferans filan neyse yani bir gün, bir hiçbir sebeple şey yani ne olacak? Benim namazım kaçıyor. Ben namazı kılacağım diyecek, namazı kılacak. Hiçbirce şey kılmıyor, kılmazsa kılmaz. Namaz müminin gün belli saatlerinde yapması gereken bir vezir dedi, yapacak. Bunun gibi olacağız yani. Eğer burada namaz kılacak yer yok. Yapılmamış. Veyahut göstermelik yapıyorlar da Ha sen namaz istiyorsun. Evet namaz kılmak istiyorsun. Ha buradan sokağa çık, buradan yürü ve yürü de yürü de yürü de yürü ondan sonra sağ olsam orada öbürümde merdivenin altında bir namazgah var. Yani öyle zor ki böyle edilecek insan namaz ama günah öyle olay ki sen hemen bir telefon saati hop geliyor günah böyle evinin el, artıda hazır e hani burada cevabın hani burada davas duracak ya yük sofer ettiler seni çağırdılar mesela yük sofer gelsin kaybolan mescidin Bunlara sürekli bulaştı bakıyor böyle, vahsavlar veya hangi çağdan kalmış bunlar diyor. Yani bu böyle şey soruluyor ama evet ben bilmem 500 diye. diyor. Kim bunları çıkarsın diyor. O yüzden yerde diyor. Böyle bir de şey var. Ha bunu normalden bahsetti. Genelde bir aşağı takımdan bir insan öyle diyor. Aşağı tabata diyor. Eğer normalden bahsetmeseydi, açık saçık olsaydı, dekoro olsaydı, ha bir yüksek takım diyecekti. Bu Avrupa'yı diyecekti, bu çağdaş diyecekti. Bir kere benim sakallı görünce hafız geliyor. Sanki hafızlık hakaretli, hafız! Ne oldu ya hafız, Allah'ın kılıdır mı yani hafız? Kur'an-ı kılını Ne sanıyorsun sen hafızı? Beğenemedin mi yani? Sen onun ayağının tırnağı olamazsın, gözü olamazsın, e, önemsemiyor. Ama şöyle biraz böyle bir emare alamet görse, Sakal yok, büyütüyor vesaire filan kravat pahalı cinsinden kravatın innesi pırıl pırıl pahalılıyor, şurasında da elması var, ışık saçıyla tam bak ha, falan diyor, bu büyük adam diyor. Kravat innesine göre efendim sakal olsa bilmem, saygıya şey yapıyor yok, balas kılacak geliyor, balas kılma imkanı yok. Program, durumdan da ibadete vakit ayrılmamış, öyle şey olmaz. Bu iş bu bana namazımı kılacağından Allah'ın divanına çağrılıyor. Allah'ın huzuruna lazım, girecek, gidecek. Bütün sözüleri yapacak, İYS'e böyle yapacak, bir biz şimdi bilimsel tıplak bir yer ben olarak çağrılıyorum, İngiltere'de gitmişim. Nerede bulalım masçubu? Yok. Sizinle davranız. Ne verin seccabemi, ezen olarak ben namazımı kıvamıyorum. O da Adrâh'ın öldü. Bana şey yapacağım. Köbürünü alsaydın. Eğer işte bilmem ki toplantı için. Toplantı beklesin gecenin bilmem ne vakti ne kadar. Öncelerim malazim kılınacak. E efendi bilir ne? Sus. <gülüyor> e, Adrâh'ın öldü. Mahif kılınca zaman sen köyü Ben ona ne göre ayarlasaydım? göre ayarlasaydım. göre yok edilmesiyle, namazın, ezanın efendim, kulak arkası edilmesiyle yapılan işten hayır gelir mi gelmez. Onun için boş şey? biz ana yara ayarlayacağız, yapacağız. Cehennemden kaçacağız, cenneti kazanmaya çalışacağız. Cenn cenneti kazanmak için tödakarlıktan yoruldurmayacağız. Cehenneme düşmemek için de kirlikli ve zövkü de olsa Ayağımızı denk alacağız. Sonumuzu tutmasını, frenlemesini bileceğiz bakalım <gülüyor> kardeşlerim. Çünkü cehennemin yolu itiraf ediyorum. Çok sevimli, tatlı. Çok tatlı. Çünkü ışıklar, reklamlar yukarıdan gelmiyor böyle. Köprüden geçiyoruz biz. Aşağıda çok ışıklı bir yer var. Yukarıya da bir balam konuşlar. Ben de ne dedim? Balam derlerdi. Ne? Hakikaten balam. Bak, yeşil uzun bir balam. Kim bu dalere biliyor, takmış biliyor mu diyeceğim? Aşağıya baktık, Casino. Yani kazı, kazino. Kazino da yazmıyor. Işitam. Nereden çıktı böyle bir tablak veya dal? Casino. Casino. Işıklar böyle algıması, ışık, ışık, ışık, ışık, ışık, ışık yönden dönüyorsun sen. Şoför ki o dönüyor. Şuraya git, böyle bir şeyler var, öğrenci var diyeceksin. Zeytli, eğlenceli, pahalı Yani para havandan kazanabilirsin Yeter ki içerisinde para olsun dersin para kazandın, öyle gittin mi Bana bir başka bir şey verdin mi O ne tür dokender, karsenler bilmem Şef karsen bilmem, emrinizde iki kat eğilir o zaman Emrinizde bir efendim der. Sen de hava atarsın da efendim böyle şunu üzerine getir dersin filan çiftli, keyifli, nefse hoş Allah Anlat, günah. İşte, zevkli de olsa, günahlardan günahtırılmayı öğreneceksiniz. Dervişlikler, zevkli de, keyifli de, tatlı da olsa, haramdan, günahtan, kendini tutabilmen yolu. Dervişlikler, zahmetli de, sıkıntılı da, üzüntülü de, hol görülmek pahasına da olsa, Orlanmak dağısına da olsa Allah'ın emrini tutturuyoruz. Eğer böyle yaparsan utanırım, Her gene ayıptan. Ne yaparsan? Örtünürsen. Kız örtünürse, arkadaşları ayıptecek diye başını örtüyor. Örtücek ama, arkadaşları ayıptecek, arkadaşları hod verecek diye örtülmüyor. Yani, işte yani has müslümanlık bu değil. Has müslümanlık nasıl? Nefsine de hoş gelmezse, Başkalar karakterde da, da hoş gelmese, ayıplansa da sevaki işi yapacak nefsine tatlı derseniz bir ahir işi yapmayacak, var mısın? Günahşembe'nin şiirlerini hatırlayalım, öteki şairlerin, şairlerin yazdıkları şiirleri hatırlayalım. Bu bir rüza noktasıdır, yiyemezsin denedim mi, denedim mi, denedim mi? Demedim mi? Beni o söylemedin mi? Hatırlamıyor musunuz benim Yahya? Yapamazsın bu işi. Neden yapamaz? E keyfinden tedakarlık edeceksin, yapamazsın. Yapamazsın bu işi neden? E, Zahmetli, meşakkatli işleri yapmaya kendin kalkacaksın. Şevallimden bu, bu sabah çok çok kalktım. Neden? E gece kaldıldı. 5 katka kadar şeydi, sabah namazına kalkılmadı. Keşke, yani kalkamamış bir insan sabah namazına kalktı da, yani biraz zorlandı. Çok şu, uyku, şu insan ya insanın kalkması zor. Bir insanın sabah namazına kalkamayacağına, keşke geçirmezseyi, kırıklırsaydı da oluyordu. Uzun torlada, katılmasaydı, keşke, uykuslansaydı ama sabah namazı kalkmasaydı. Ha, yani şey oluyor uykuyu terk etmek zor oluyor az uyumuşla geç yapmışken 2.5'da 3'te yatmışken kalkmak zor oluyor yani şey yapacak, ne yapalım evladım derlermiş eskiden Şeyh Efendi'ye gerisi girip de onarım tamam, ben de mürit olarak kabul eder misiniz? ben de terlikatında girmek istiyorum diyeyim de, evladım bizim yolum biraz zorcadır gündemden getremi çiğnemek gibidir de, sonuna bakım işte İdavetlerini yap, bizim yolumuzu yapamazsın derlermiş. İhtar ederlermiş önünde. Neden? E, zor şey duyuracak. Hadi bakalım halka hizmet et. Hadi bakalım şunu yap, bunu yap. Hadi bakalım sıraya ciğerleri tak, ciğer sat bakalım. Bursa'nın başkadısı, Efendim, Aziz Lahav-ı Hidayi Şeyh'ine gidiyor Müştade Hazretlerinden ben tarikata girmek istiyorum diyor ama kerametimi büyüdü de ondan onu bilgi sanırım ben anladım tarikatınıza girmek istiyorum, eyvadım zördüm yapamazsın sen kadınlar devam ettin bak konağım var maaşım var adamlarım var, itibarım var, ilim var herkes Bu şehrin şehrinin başkabısı diye entence dünyam diyor, yapamazsın bir şey tabi canım efendim. Tamam. O halde yapacaksan yine Rusya sokaklarında ciğer sat bakalım, ciğer. Ciğer sat. O zaman ciğer nasıl satılıyor? Mahalle arasında satılıyor. Eskiden yoğurtçular ve mermiheşi ...sevciciler buradan dolaşırdı eskiden... ...şimdi belediyeler mi yasakladılar da duymuyoruz... ...efendim... ...her şey seyahat satıcı derdik onlara... dört diye çağırdım, ...çağırırdım... ...yarınkıda yoruk alırdım... ...efendim... ...gürt diye bağırırdı... ...şut alırdım... ...ciğerci geçerdi bağırırdı... ...efendim... ...sevcici geçerdi bağırırdı... ...bağırdı... ...tatlıcı geçerdi bağırırdı... ...ciğer satacak... ...ciğerleri... ...çiğe böyle Sı, niyal bir arkasından geliyorlar. Efendim Kadın çivicek veya çocuk çivicek Efendim ciğerci ciğer, amca bize yarım akka ciğer verecek, diyecek, peki diyecek Ama diyecek sonra ayıklığı ver efendim Peki diyecek, e, ne alacak? Efendim rücük rücük elleri kan olacak, Ciğerini sularını soyacak, verilecek bilmem ne filan e, Yarım akçe, beş akçe, üç akçe para alacak e, Ben çok daha fazla para alıyordu bu Bursa kodisiydi, ben yani niye yapsam bu işi? Zor. Utunmeli insan. Ben size söylesem şimdi, hadi bakalım. Seyyar satılçılık yapın, şeyde kalancı yapın. E, zorlanır mı insan? Eğer daha başka başkalarında zorlanacak başka şeyi söyleyebilir. Hadi yüzdüm adamın temizle. Onda da demiş. O işi başarınca yüzdüm alalım, temizle de demiş. Bak şu şeyin içine. Onu da yapmış. Onu da yapmış. Yani bunları neden yaptırtıyor? İnsan nefsinin kendini öğrenecek. Aklın, mantığın, dilin, imanın, irfanın en şey neyse onu da yapabilecek. iradesiyle de kuvvetli olacak. Nefsini yenebilecek, iradesi kuvvetli olacak, o zaman sağlam insan oluyor. O zaman namazında, niyazında hakkı gezeten, hayırlı işi yapan insan oluyor. Yani üstüktü işte. Bunun içinde uyanık olmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Efendim tatlı da gelse bir şeyin tatlılığı takınmamız lazım biraz da yapmayacağız. Acı da gelse bir şeyin acılığından yol almamız lazım sevapsa yapacağız. Bunun iyice yerleşmemi gerekiyor. Düşünce altı şeyimiz. İlla sabra, inda sabretin uğrağı. Kısa, ona söyledi Allah'a Birçok râhîleri bu halde var. Şimdi onu davet ettiğinizde, bu günlerce Yani artı sabrı hadis çıkardım, dışında var. Ne buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve Sabır, sabretmek, Sabredilecek üzücü olayın gelip ilk çarptığı zamandır. İlk darbededir sabır. Buyur peygamber anayısı. Sabır, tamam sabredeceğiz zaman. ne zaman? Sabredilecek olay ilk geldiği zaman, gelip sana pat diye çarptığı zaman olay, ilk karşılaştığı zaman sabredersen sevabı var. Misaliyle anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz, Ashabı ile yürüyordu. Bir yerden bir yere gidiyorlar. Kadının birisi de saçını başını yolarak ayıklar okuyarak aşkınlıklar yapıyordu yolda. Kenarda. Yani üzücü bir şey olmuş. Üzülüyor belki bir defa yakını vefat etti, olabilir yani, vefat olayı, belki başka bir şey, saçını başına yoluyor, adettir bazı yerlerde, ölüm olayında ağıtlar söylenir, mersiyeler söylenir, mersiye yani ağıt demek, Efendim, yakma yakılır, Tüklü, şöyle böyle denilir, halk arasında yakma yakmak. Yani yanık yemek, iç yakıcı, şiirler yakılır, söylenir. Ben <gülüyor> yani kadın teryadı sedan eder, saçını başını yolar, göğsünü açar, saçlarını açar. Bunu insanlar gibi gördük. Yani çarşıplı kadın örtmüş maşallah, çok güzel, aferin, çok güzel örtmüşler ve ağzına oluyor çarşıplar üstten şuradan birazcık bir şey gelmiyor her tarafı kapalı hastaneye geliyor tamam çarşaflı kadın hastasını ziyarete geldi soruyor aa ben hastandan da ya Üç numaralı koyuştaydı hık hık filan anlaşılıyor ölmüş hastası ölmüş öldü mü? öldü şimdi sen bu çarşaflı kadını gel seyreden şimdi gel buraya Dışarıda hastane, mahsresinde bu kadını seyrediyor. Bu kadın yerleri, yerden yere kendini atıyor. Saçı başı açılıyor. Göğsü bağrı açılıyor. Göğsünü bağrını dövüyor. Vah başına gelen yüzünü yurtuyor. Vay benim karşılaştığım felaket. Hanım yapma etme. Ayıptır, günahtır. Bir kere açıldı. Avrupa yerlerin görülüyor. Yok sen benim başıma gelen felaketi biliyorsun. Biliyorum bana işte diyor. Kadın öldü. Yani ne oluyor, ne yapalım? Herkese ömür gitmiş, sen de öleceksin, ben de öleceğim. Yani dünyada kalan var mı, herkes yaşıyor. Yani öldüse öldü ne yapalım, ölünce böyle mi yapmak lazım? Ölene böyle yapmak dinin emrini. Ne ol? Örtü. O bölgenin adama. Dediler ki, şuna nasihat edelim, benim hocam dedi burası koruman dedi. O şuna dedi, nasihat etme bu bölgenin örtüdür, adetidir bu insanların dedi. ölene böyle yaparlar, yapmaksa bunu ayıklarlar dedi. Yapmazsa ayıklarlar bu kadını. O halde ölüsü öldüğü halde üzülmüyor derler. Onun için bu üzülünü böyle gösterecek. Saçılacak, açılacak. Ömerim perişan olacak. Kahraman içinde kalacak. Tamam. Bu ölüyü seviyormuş, üzülmüş, imtihanı kazandı. alsana sana yıldızlık peki. Tamam. Değişiyor. Şovun, gösteriyi güzel yaptım benim Adetdir Adettir hocam dedim ben. Değiştiremezsem bunu. Hoşçak söylemedikler. Ama benim aklıma takıldı. Bir taraftan çarşaflı kadın. Ölünün üzülü göstermiyor. Bir taraftan da böyle ölü örgü diye her tarafı açıp saçılacak şekilde yerlere yatıyor. Birisi daha önüne yatıyor. Yatıyor çünkü. Cat bir takviye, cat bu tarafa bir takviye. Hadiye açılıyor farklılık bir an. Ölüsü var, kadın yapacak. Ha. Kadın böyle şey yapıyordu, Peygamber Efendimiz'in yoruluyordu, birisi böyle taşkın bir şeyler yapıyordu. Peygamber Efendimiz gitti ama böyle yapma ey hanım, böyle yapmam doğru değildir, diyor nasihat etti. Ne söylediğini bilmiyoruz, yani kitap onu söylemiyor, ama nasihat ettiğini söyle Peygamber Efendimiz, yani Allah böyle yapanı sevmez bir üzüldü, ne yapalım, dua et, şey yap, ama böyle olmaz dedi. Evet, Demiştir O da, sen demiş benim başıma gelen felaketim, ne kadar büyük ölmürüm biliyor musun, böyle kısımın hediyesiyle baktınan? Bana, nene, taşkın cevaplar vermiş. Peygamber Efendimiz yürümüş tutmuş, neyden? O söyledi, ben yaptı, ötekisi anlayacak, kafada büyük yürümüşü itmiş. Arkadan birisi yanaşmış demiş ki, kadın sen ne yaptığının farkında mısın, bu konuştuğunu kimdi biliyor musun? Yok bilmiyorum, e, bu Muhammed'i Müslüman'a yaptı peygamberimiz mi? Öyle mi? Hemen koştu Peygamber Efendimiz'e bakmasına, toparlar bir konusuna, koştu, kadın koştu. Özür dile dedi ki ya Resulallah kusura bakma ben senin Resulallah olduğunu tanıyamadım, bilemedim. Onun için sana biraz sert cevaplar vermiş olabilirim, beni bağışlar, affet dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sabır darbe ilk geldiği zamandır. Yani şimdi rizaya geldim, şimdi hatanı anladım, şimdi derledim toparlandım, şimdi sabah var mı? Yok. İlk başta yapacak, ilk başta yapmayınca sabrı, göstermeyince kıymeti kalmıyor. Demek ki, Allah'ın takdiridir. Metin olacak insan, başına böyle sabredecek bir geldiği zaman sakin olacak. İlk başta imtihanı kaybetmeyecek. Kaybettin mi? Kıymetli olmuyor. Evet, sabredenlerin mükafatı çok. Nereden belli? İngilizce, Yunanca, Sabaclı, Edirne, Edirne, Ciddeyli, Hisar. Ancak sabredenlere Allah mükafatları hesapsız verecek. Çok fazla verecek. Ancak sabredenlere. Sabredenlere çok verecek. Hesapsız verecek. Evet. İnna Allahu as Allah sabredenlerle beraberdir. Oh, o da güzel. Oteki de güzel, bu da güzel. İki ayetten de Hocam Allah senden razı olsun müjde aldım, sevindim. Demek ki sabr edersen çok büyük. Ejderacı kışım, evrendim. Ne güzel, ecelin sevabının hesabını olacakmış, çok güzel. Beni diye sevindim. Bile Allah sabi edenlerle beraberdir buyurdum hocam. Evet, o da ayettir. Ona da çok sevindim. Yama, bide bu hadisleri koy bakalım şimdi aklına. Bunu da yerleştirin. İnne sabre, inde sabretin, in inde sabretin oyla. Sabır derdimin ilk geldiği zamanda gösterilecek. O zamandır sabır. Onu ondan sonra intiharı kaybeder. 3 gün alıp dağırttı, gürülttü, efendim yerden yere atma ondan sonra sabrı Çok sabırlı bir kadındır, dönüşüyor sabır ne bileyim? Geçti, geçmiş olan. Yani üç gün geçti, üç gün yavruca başkınlığı yaptı, ondan sonra sabrın kıymeti kaldı. Dördüncü hadis-i şerif. İnne sab, inne sab, sabka, inne sabka, yedi ile düş, ve yedi ile Eyinler o vakileleyazdu hatta yıktı inna Allahu sidduka eyinler kendi yetti iler fujun eyinler uyu ve yetki yanna eyinler o vakileleyetmiro hatta yıktı inna Allahu keldaba bu harim isimde inna Doğruluk söylemek. Doğruluk sözlülük. Doğruluk. Yeddiği iledir. İnsana iyiliğe sevk eder. Doğru sözlü olmak, insanı ileriye götürür. İyiliğe sevk eder. İyilik yapmaya sevk eder. Ve illerdir ve yettiğinden kendine. İyilik bir rütakla iyilik yapmada insanı cennete götürür. Cennete sevk eder. Demek ki doğru sözcüğü iki insanın iyilik yapma, iyilik yapmak da cümlete getirir. Ve insan, bir adam diyor, bir adam doğru sözcüğü olur, doğru sözcüğü olur. Nihayet Allah'ın indinde bu adam sıddık sıfatıyla yadırlar. Sıddık diye yazılır. Sıddık demek? Çok doğru demek. Ya da işte sıbbık. Çok doğru, çok sadakatli tasdiki çok kuvvetli demek. Buna mukadrım. Yalan da, ilimcisi doğru söylüldü, buna mukadrım yalan. Yalan da, yalan söylemek de, ilgi ile fücur. İnsanı hileha, kötülüğe, fıskı fücure götürür. Fıskı fücure sevk eder. Fıskı insanı cehenneme sevk eder. Ve insan yalan söyler, yalan söyler nihayet Allah'ın diranında, huzurunda, Allah, Allah indinde yalancı, kezzap diye anılır. Kezzap ne demek? Çok yalan söyler, söyleyen demek. Kârlılık yalancı demek. Kezzap yalancının nesne hissedilmiş, demeden tırnağa yalancı demek. Kezzap bu. Bir de kezzap var, su. Düşünüyor da böyle yani fışır fışır fışır fışır fışır deniyor. O ayet kevzat perteksyo ile Arapça'da çok yalan söyleyen demek ki. Demek ki doğru sözlü olmalı karar verilmişiz. Söz veriyor musun? Doğru sözlü olacağız. Hiçbir daha yalan söylemeyeceğiz. Heh. Bu doğru sözlülük seni iyiliğe, iyiliğe cennete yiyecek. Yalan söyleyenler ne olacak? Yalan söylemek. Yalan söyleyenin kötü diye kötülüktür yayınlama yani götürecek. Müslüman'ın doğru sözlü olması lazım. Doğru konuşması lazım. Yanlış konuşmaması lazım. Yalan konuşmaması lazım. Ağzından doğru söz çıkması lazım. Yanlış söz, müdeli söz, aldatmaca, efendim olmaması lazım. Doğru sözlü, doğru sözlü olması lazım. hemen yalan. Bazen kılık, kılık veriyoruz yalan. Söylüyoruz, şey söylenir. Telefonla yalan söylüyoruz. Bir dava da gitmeyeceğim Yaman. Mazereti uydurmak için yalan söylüyor, öldürüyor. Aslında öyle yapıyor. Şey Efendim, alacaklıyı aldatmak için yalan söylüyoruz. Çok önemli olan. Alacaklı geliyor. Ver benim alacağım. Alacağım parayı ver bana. Vallaha da bir lahta para yok da şu işi yaptığımda böyle yapıldığımda yalancı, kasada duruyor para. Yalancı, yalancı, atlatmak için şey yapıyor, yalancı diyor, heh. Böyle telefonda yalan, iş yerinde yalan, arkadaşlar arasında yalan, bilmemlerde yalan, bu insanın günahlara götürür, günahlarla cehennemlere götürür. Yalan yok. Her şeyin doğrusunu söyleyecek bir insan. Peygamber Efendimiz şaka yaparken bile böyle sözünü söyleyip şaka yapar. Senin gözünde ak var demiş bir kadına. Senin gözünde ak var demiş. Sevdiği şey ak var bir kadına. O da tıp telaşlanmış. Ya evlat gözümde ak varmış. Getirin bakayım bakıyım. Belda gözümde duran. Peygamber Efendimiz, Efendimiz demiş ki burada herkes yok olmaz mı? Bir yani şey söylemiyor. Yalan yok. Yalan iş yerde olur diyor Peygamber Efendimiz. Bir hadis şeriftir. Bildiğiniz bir hadis şeriftir. Tabi halkta yalan söylenir. Düşmana efendim gerçek bir gün için yalan söylenir veya dışarıda aldırır. Çünkü halk hudududur. Evvelan çıkmış biri, evrenden. Efendim, kılıcı kolyan, efendim. Aynı yani evimle çarpışacak bir babayı elde ettiği karşılaştılan diye her defa korkmuş, kalamış. Hazreti Ali efendimiz çıkmış, o da evine kolya almış, o düşmanın karşıya gidiyor. Onla çarpışacak. Yaklaşmış. ...Hazreti Ali efendimiz. Demiş ki İran Aslan Kahran'a mutlaka bahsediyorsun ona demiş yani TKT çarpmış mıyacak mıydık demiş yani Ne bu böyle demiş bu Ben bir kaç kişiler mi çarpış ya ne bu arkamdakiler demiş Arkası da denizimi serdirmiş çok tatlanmış O da, bunu ne serdirin? Arkasıydı arkasıydı Yani Yalan mı saydı Hazreti Hazreti Efendimiz? Hayır Harun ile değil mi? Burdardır Başka Efendim iki kişinin arasını düzeltmek için Yalan söylemiş Ya o seni seviyorsa Niye darıldın Geçen gün o seni ne dedik duruyordu Başverimde dalgınla gelin barışın Demedi öyle ama İkisini barıştırmak için e, Tabi e, arayı bulmak için Düzeltmek için yalan söylemiş Naklaksat aranın düzeltilmesi Bu olur Üçüncüsü karı koca arasında Efendim Cine aile muhabbeti için hakikat olmayan söz söylenir diyor. Bu tabi kadının kocası, kocalığın aldatması demek değil. Yalan aldatması demek değil. Bu tahmin ediyorum, yani hissediyorum ki kısa bir şey izah, e, izahı ben Kitaplarda izahı yani mesela adam karısına diyor ki sen dünyanın en güzel karısısın. Yavrum. <gülüyor> Olabilir. Yani benim gözümde en demek. Yani gözüm senden başkasını görmüyor demek. Yani, bu muhabbet olsun diye. Arada geçim olsun diye. Öyle tam doğru doğru söyleyeceğim derken. Karşı tarafı e, kırma olmasın diyor. Yani böyle irtifat olur diye anlıyorum. Ben. Yoksa efendim efendim Alba değil yani, şey değil. Kandırmak değil. Bu üç yerde olur diye var. Başta zaman Müslümanlar hep şey yapacak. Yani demek ki karı koca birbirine iltifat edebilir demek, halkta insan düşmanı gelmek için e, hilaf ve sözler söyleyebilir demek, toplumla da dalgınları barıştırmak için dar sözler demek. Beşinci hadisi şey. İnna sadaka da ne tut ki o, tut ki o kadar Rabbim ne tut ki o nitetes sadaka Rabbim gazabını söndürür ve kötü ölümden. Kötü ölüyü insanın başından def eder. Manası bu. Açıklayalım şimdi. Yeni de çıktı. Şimdi bir ayran hükamını diyorlar. Kusura bakmayın. Karşınızı böyle. Siz de ilk kılmıyorsunuz. Böyle beraber olacağım. Konuştuk. Sabah'a nedir? İnsanın... İyilik yapmak istediğinde, iyilik yapmak zorundaki niyetini gösteren bir kadarkarlık, bir şey vermek bu kimseye bu sadakadır. Sadaka, doğruluk söylemek maslarından geldiği için böyle nüza ediyorum. Sadaka, bir size şey vermek yani, para vermek vermektir yani. Bir fakire para vermek değil mi? niye sadaka çökünden gelmiş? Yani doğru olmak, doğru söz söylemek çökünden gelmiş. Kişinin, verilerine iyilik yapmak, müyvetinin doğru olduğunu gösterdiğinden veya Allah'ın rızası kazanmak istendiğinin, bu işlerinin gerçek olduğunu bu isim verilmiş olabilir. Şeye bir isimlediler Arap Mesela ölümün bir ismi Arapçadan yakın. Yakın ne demek? Şeksiz, şeksiz, şüphesiz iman demek yakın. Yakın aslında bu. Ama ölümüne yakın adını vermişler. Hoppala! Şimdi ölümüne gelip gelip bu da yakın kelimesi niye verilmiş? Ne düşünebilir insan? Ne anlamda? Bu münasebeti var. Niçin bu şekilde isimlendirilmiş? Çünkü ölümde şey şüphe yok. Herkes ölecek. Buna bir kola bitiyor. Yani öleceğim diye e, e, diyebilenler mi? mı? Ölümde ölümde yoksa ölmez, benim kalanıyım. Daha ölcesin. Şey şüphe yok yok işte. Onun için yakın ölüm manasında kullanmış. Hatta etanel yakın. Vücumlunu soruyorlar Ahirette. Ya siz ne biçim insansınız? Hiç aklınız yok muydunuz? Dünyada efendim peygamberleri duymadınız mı? Allah'ın kitaplarını okumadınız mı size? Yani niye böyle cehennemi gördünüz? Niye o zaman atınız başınızı toplamadınız? İşte biz o zaman dışı cikriye almadık, dalga geçtik efendim. Bizi söyledenleri yalanladık filan. Hatta etanel yakın. Ya bize ölüm geldi. Ölüm gelince evvel böyle dalga geçerek gafletle, itirazla, inkarla ömür geçirdik. Nihayet ölüm geldi diyor. Ayet Kerem'e geçiyor. Hatta etanel yakın. Yakın dedi mutlu. Hatta etanel mayut demek yani. Ölüm gelince ya Hayatımızı böyle geçirdik demek. E bu işin neden geldi? Ölüm şeksiz şüphesiz herkesin başına geleceğinden bu isimler bizimle Mesela adam, efendim, ne diyelim, kayıla futbol atını veriyor. Futbolu bunu buraya açılmak için futbol ne? Şüphesiz bir diğer Şimdi bu kayıla inatçı ne Buna yazmış? Ya bora. Böyle daha şiddetli demek. Niye yazdı bunu? Yani bir ya bunun kaynığı yer kendisi. Şöyle fırtına gibi çok yedi gidiyormuş da anlarda ismi koymuş yani. Veyahut Efendim Mesela Diyorlar ki, Bir adam Çok böyle ir yarı falan Deva bilmem kim. Ya bu doğa değil, bunun boynundan ortaya, bayağı yok işte, insan doğa yani onun gibi kuvvetli demek istiyor, onun gibi. Öyle. Bu ismine veriyorlar. Arslan ismini vermiyorlar. Alp Arslan. Alp Arslan yok mu? Kılıç Arslan yok mu? Perlimizde. Arslan ismi yok mu? Soyadı yok mu? Var. E, kuş ismi yok mu? Kartal. Var. Ertuğrul mesela. Ya kardeşimizin ismi Ertuğrul ne demek ki? Erkek Tuğrul'un kuşu demek. Turun kuşu büyük bir kuş var, koca kanat turun kuşu. Er er ne demek? Doğan kuşunun erkek olanı demek. Doğan kuşu, doğan ismi de var. Bu doğmaktan gelmiyor. Eğer şahin, şahin, yani, hayvan ismini göre neden? İşte onun gibi kuvvetli, onun gibi böyle uçan falan var. Burada da sadaka, Diğerinden paraya sadaka denmiş, tamam. Neden denmiş? İşte kişinin niyetinin gerçekliğini gösterdiğinden bu işin vermiş. tamam. Sadaka vermek çok iyi. Kesenle açıyorsun, parayı bir kısmına noktaç verirse veriyorsun. Sonra o da hay Allah sen de ne var olsun diyor. Paraya tam ihtiyacı vardı. Efendim sen de verdim Sen adam adamacaksın? Ya kadıncağız veya çocuk veya filanca sadakayı Allah sever sever ve sen sadaka verdin mi sadaka Rabb'ın gazabını söndürür itfaiye zim, suya e, zapışıp yandımışlar suyu, suyu söndürdüğü gibi ne tutu o gazabın gazabını söndürür yani ne demek Allah o sadaka veren adama gazap ediyordu yakacak da onu Hayır diyor. Başka bir şey getirmedi. Ama adam salak geldi. Allah kattı. Yani Allah'ın gazabı kattı. Allah'ın gazabını söndürüp Gaz e, Sadaka. Onun için biliyoruz ki şöyle demiş sözem yaptığımız işten, yapmadığımız vazifelerden şundan dolayı Allah gazab etmesin hiçbirimize. Eğer Böyle bir hatamı da olmuşsa, bilmiyorsak veya biliyorsak ne yapacağız? Sadaka vereceğiz biraz. Neden? Sadaka vermek, gazabını söndürüyor da ondan. Hak edecek, gazabı geçecek Allah'ın, bizi gazabıyla mamele etmeyecek diye sadaka vermesi lazım Böyle bir durumda olan insan. Ben böyle bir durumda bilmiyorum hocam, yani Allah'ın emirlerini tutmaya çalışıyorum. Tamam, iltiyat sen de ver. Öyle olmaz. Sen bir şey yok sanıyorsun ama öyle de olmaz. Farkında değilsindir. Halbuki insanlar ne söylediğini, ne yaptığını anlayamıyor. Çamları deviriyor. Devirdiğinin farkında olmuyor. Kalp kırıyor, kalp farkında olmuyor. Ya bu arkadaş bana seni anlamıyor. Ben buna ne yaptım? Ya ne anlıyorsun? Geçen akşam bir konuştum. işte. Farkında değil yok. Dün akşam yaptığı farkında değil gözlüğünü hem şey yapmadım sanıyor. Öyle olur. Olabilir. Onun için istirafet insan hele hele böyle bir münasip yer gördü mü? Gerçek olduğuna inandığı bir münasip yer gördü mü? Bir fakir, bir çörek, bir yoksul bildirmemle kişinin ağzını açıp ganimet bilmeli, fırsat bilmeli sanırım. Peygamber Efendimiz'in bir hadisin şeridine çok bazı kerele kapındaki direnci Kapına gelmiş, tak tak tak, direnci, kapındaki direnci Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz'e. Ne biçim hediye? Ee, Bu biçim hediye işte. Allah sen onu senin kapına kadar gönderiyor, sen de öyle para veriyorsun, sevap kazanıyorsun. Yani sevabı senin